Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Midir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. Oğlum saat gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma,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 Bu sebeple kardeşlerini sana emanet ediyorum. 58. bölüm. İslam ordusu Medine ile Uhud arasındaki Şeyheyn denilen yere vardıklarında güneş batmak üzereydi. Bilal Habeşi akşam ezanını okudu. Allahu ekber. Allah Müslümanlar hep birlikte akşam kıldılar Bu sırada okçulardan oluşan büyük bir grup askerin kendilerine katıldığını gören peygamberimiz Bunların kim olduğunu sordu Ey Allah'ın Resulü, Abdullah İbni Übey'in Yahudi müttefikleri Peygamberimiz onlar Müslüman olmuşlar mı diye sordu Hayır, savaşta bize destek olmak için gelmişler Peygamberimiz onlara gidip söyleyin geri dönsünler ''Çünkü biz müşriklere karşı bize inanmayanların desteğini istemeyiz.'' dedi. Müslümanlar bu kararın ne kadar isabetli olduğunu çok da zaman geçmeden anlayacaklardı. Ordu bir müddet daha ilerledikten sonra münafıkların lideri Abdullah bin Übey, peygamberimizle konuşma ihtiyacı dahi duymadan 300 adamıyla ordudan ayrıldı.'' Bu esnada ne yaptığını soran Abdullah bin Amr'a şöyle cevap verdi. Muhammed savaşla ilgili fikrimizi sorduğunda ona yıllardır süregelen adetlerimizi anlattım. Oysa beni dinlemedi. Çoluk çocuğun sözüne uydu. Bu derece kötü bir tercihin sonuçlarına katlanmayacağız. Burada hayatlarımızı kaybetmek için bir sebep göremiyorum. Allah rızası için kendinize gelin. Halkınızı ve peygamberinizi terk etmeyin. Siz kendinizi, çoluk çocuğunuzu nasıl koruyorsanız, Allah'ın peygamberini de öyle koruyacağınıza dair söz vermediniz mi? Eğer savaşacağımızı bilsek sizi terk etmezdik. Ancak bir çarpışma olacağını zannetmiyoruz. Medine'de olsak ona yardım ederdik. Yalancı, sahtekar adam. Savaş yapılacağını adın gibi biliyorsun. Sakin ol Abdullah. Bunun gibi münafıkların aramızda olmaması daha iyi...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 Uhud'da savaş meydanına çıktıklarında sabah olmuştu. Peygamberimiz Bilal-i Habeşi'ye emretti, o da ezan okudu. Kamet getirildi, Müslümanlar üzerlerindeki silahlarını çıkarmadan namazlarını kıldılar. Ordu savaş düzenini alırken Ebu Süfyan'dan bir mesaj geldi. Beni dinleyin. Mekke reisi Ebu Süfyan adına konuşuyorum. O size şöyle diyor. Ey evs ve hazreç topluluğu! Bizimle amcamızın oğlu arasından çıkın. Böyle yaparsanız sizinle çarpışmadan döner gideriz. Sizinle savaşmak istemiyoruz. Hala anlayamadınız mı? Bizim için Resulullah'tan daha kıymetli hiçbir şey yok. Bizim için çok Canlarımızı veririz, veririz ve onu teslim etmeyiz. Sahibine dön ve elinden ne geliyorsa yapmasını söyle. Allah peygamberinin ve inananların yanındadır. Ben sizi uyardım. Sonuçlarına katlanacaksınız Hadi gel. Peygamberimiz İslam ordusunu Çarpışma düzenine koymaya başladı Sollarında bulunan Ayneyn tepesine 50 kişilik Bir okçu birliği yerleştirdi Abdullah bin Cübeyr'i de Onlara kumandan tayin etti Onlara şöyle dedi Sizin vazifeniz Bize yönelecek süvarileri Oka tutarak püskürtmek ve arkamızdan herhangi bir baskın yememize meydan vermemektir. Düşmanı yendiğimizi görseniz de ben size haber göndermedikçe sakın yerlerinizden ayrılmayın. Onların bizi yendiğini hatta yırtıcı kuşların bizim bedenlerimize saldırdıklarını görseniz de benden haber gelmedikçe yerinizi terk etmeyin. Okçular bu tepede durarak İslam ordusunun arkasından kimsenin gelmesine meydan vermeyecekler girişimde bulunanları oka tutmak suretiyle püskürteceklerdi. Dolayısıyla Ayne'in tepesi çok önemliydi. Resulullah ordusunu saf nizamına koydu. Ukkaşe bin Mihsan'ı sağ kanada, Ebu Seleme'yi sol kanada, Ebu Ubeyde bin Cerrah'la Sa'd bin Ebi Vakkas'ı öne yerleştirdi. Zübeyr bin Avvam komutasındaki süvarilerden oluşan bir grubu düşman tarafındaki güçlü komutan Halid bin Velid'in karşısına yerleştirdi ve emir verilinceye kadar yerinden ayrılmamasını tembihledi. Hazreti Hamza da öndeki zırhsız askerlerin başındaydı. Resulullah muhacirlerin sancağını Hazreti Ali'ye verdi. Ardından Mus'ab bin Umeyr nerededir diye sordu. Buradayım ya Resulallah. Peygamberimiz... Diğer sancağı da sen al buyurdu Emredersiniz Peygamberimiz İslam ordusuna hitaben şöyle konuştu Ey insanlar Muhakkak şimdi siz ödülü ve hazinesi bol olan bir makamdasınız Bu ödül içinde bulunduğu durumu aklından çıkarmayan Ruhunu sabırla, eminlikle, ısrarla ve gayretle ona adayanlar içindir Sayıca az olan kişiler düşmanla çarpışmak, kendilerine zor geldiği halde gayret eder ve sebat gösterirse, Allah onları ferahlığa çıkarır. Çünkü Allah, kendisine itaat eden kişilerle beraberdir. Şeytan da Allah'a karşı gelen kişilerle beraberdir. Cihatta sabır ve sebat gösterin. Allah'tan size bu hususta vaat etmiş olduğu mükafatı isteyin. Size emrettiğim şeyleri yerine getirin allah ekber. ekber, sabredeceğiz, Allah-u Ekber. Sabredeceğiz. Sabredeceğiz. Sabredeceğiz. Allahu ekber. Peygamberimizin uhuda savaşmak üzere gittiği tüm medine'de duyulmuştu. Yahudi mahallelerinde de bu durum konuşuluyordu. Yahudilerden Muhayir isimli zengin bir alim, etrafına kabilesini toplayarak şöyle dedi: "Ey kavmim, vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz." Neden savaş için harekete geçmiyorsunuz? Bugün cumartesi günüdür. Biz cumartesi yasağına aykırı hareket evet. edemeyiz. Gidemeyiz. Cumartesi olmaz. Cumartesi günleri işinize gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sizin için cumartesi yasa diye bir şey kalmamıştır. Muhammed'le anlaşma yapmadınız mı? Şehre dışarıdan bir saldırı olduğunda onun yanında savaşmayacak mıydınız? <gülüyor>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 Muhayrik dediği gibi silahlanarak İslam ordusuna katıldı. Medine'de çocuklar, kadınlar, engelliler ve yaşlılar kalmıştı. Müslüman hanımlardan da savaş meydanına gidenler vardı. Bu insanlar güvenliklerinin sağlanması için sağlam binalara yerleştirildiler. Yaşlarının ileri olması sebebiyle burada bulunan Hüseyl ve Rifa isimli iki sahabi geride kalmaktan dolayı huzursuzdu. En sonunda biri diğerine dedi ki ''Daha ne bekliyoruz? Ömürlerimizden geriye ne kaldı? Birkaç defa yemek yer, bir iki gün daha yaşarsak ne ala? ''Gönlümden geçenlere tercüman oldum. Burada oturursak ne kazanacağız?'' Yatağımızda ölmektense savaş meydanında yiğitçe can verelim. Ha, ah, kalanlara baksana. Çocuklar, kadınlar ve biz. Hadi kılıçlarımızı alıp Allah Resulüne katılalım. Belki Allah bize şehitlik nasip eder. Hadi o zaman ne duruyoruz? Hadi. Peygamberimiz Eline bir kılıç aldı. Bu kılıcın üzerinde korkaklıkta ar, ilerlemekte şeref ve itibar var. İnsan kaderden korkaklıkla kurtulamaz yazıyordu. Resulullah yüksek sesle, bu kılıcı benden kim alır diye sordu. Sahabe-i kiramdan pek çoğu onu almak için atıldı. Ben alırım ya Resulallah. Ben, ben, ben, alırım ya Resulallah. Ben, ben, ben alırım ya Resulallah. Peygamberimizin Hazreti Ömer ve Hazreti Zübeyir gibi yakın arkadaşlarına kılıcı vermediğini fark eden Ebu Ducane şöyle sordu. O kılıcın hakkı nedir ya Resulallah? Onun hakkı dedi Peygamberimiz, bu kılıç eğilip bükülünceye kadar düşmanla çarpışmandır. Onun hakkı onunla Müslümanları öldürmemen kafirlerin önünden de kaçmamandır. Onun hakkı, onunla Allah sana zafer yahut şehitlik nasip edene kadar Allah yolunda çarpışmandır. O zaman onun hakkını vermek üzere bana ver ya Resulallah. Peygamberimiz elindeki kılıcı Ebu Dücane'ye verdi. O çok cesur bir kahramandı. Savaş meydanlarında üstün başarılar sergilerdi. Uhud gününde de başına kırmızı bir sarık bağlamıştı. O bu sarığı taktığında etrafındakiler... O ölüm alametini başına taktı. Düşmanları Ebu Dücane'den korksun artık derlerdi. Kılıcı eline alınca saflar arasında çalımlı bir şekilde yürümeye başladı. Onun bu halini gören peygamberimiz, bu yürüyüş böyle bir mekan ve zamanın dışında Allah'ın sevmediği bir yürüyüştür dedi. Müşrikler de ordudaki son kontrollerini yapıyorlardı. Ebu Süfyan hararetle emirler yağdırıyor. Her şeyin kusursuz olmasını istiyordu. Alet nerede? Alet bin Velidi çağırın bana. Beni görmek istemişsin Ebu Süfyan. Yanıma gel. Şu tepeyi görüyor musun? Evet. Az önce Muhammed oraya adamlarını yerleştirdi. O tepe bizim için çok önemli. Senin görevin o tepeyi göz altında tutmak.